Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'e işaret buyurarak geçen hafta gördüğümüz son ayet diyor ki ve kezalike enzalnahu Qur'anan Arabiyye. Biz işte bu şekilde onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve sarrafna fihi el va'id. Ve bu kitapta biz tehditleri tekrar be tekrar mevzu bahis ettik. konusu oldu. Leallahum yettekûne ev yuhdise lehum zikra. Olur ki takva sahibi olurlar, sakınırlar kötülüklerden iyilikleri yapmak suretiyle kendilerini kötülüklerden koruyarak ve azaptan koruyarak korunmaları ümidiyle bunları böyle tekrar be tekrar anlattık. Ya da onlara bir öğüt, taze bir öğüt, öğüt almalarını tazeler, yeniden öğüt almalarını sağlar. Ondan sonra bütün bu açıklamaların içinde bulunduğu Kur'an-ı Kerim'i indiren Cenab-ı Allah, ...bazı sıfatlarıyla... ...şanını yüceltiyor. Bakınız burada... ...ufak bir nükteden bahsedelim. İnsanların kendi kendilerini övmeleri... ...hiç yakışmaz. Ayıp bir şeydir. Hatta kendisini övenin değerini düşürür. Ancak... Bu Cenab-ı Allah için böyle değildir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın kendisine dair övgüleri gerçekten kendisine layıktır. Bizim kendi kendimizi övmemiz niye bize yakışmıyor? Çünkü çoğunlukla biz o övgülerden daha aşağıdır. O övgülerin içini dolduracak kadar güzelliklere, mükemmelliklere sahip değiliz. Sen çok iyilik sever bir insansın. Belki bunu benim söylememde bir beyis yok. Ama ben çok iyilik sever bir insanım dediğim zaman, bunun karşılığı da bende olmadığı için, O söz benden büyük olur, ifade ederiz. Kendimi büyütmek için söylerken, gerçekte benden büyük bir söz söylediğim için, kendi kendimi küçültmüş olur. Ama Cenab-ı Allah, Peygamber Selamın duasında ifade buyurduğu gibi, biz seni layık olduğun şekilde övemeyiz, Lâ ihsi senâen aleyk Seni övmemiz gereken şekilde sana övgüleri sayıp bitiremeyiz. Enta kemâ efneyte alâ nefsi. Sen gerçekten kendi zatını övdüğün gibisin. İşte Cenab-ı Allah burada kendi azametini, şanını, yüceliğini, sıfatlarını hatırlatarak överken, rububiyet ve uluhiyet makamında onu bilip kabul etmemiz ve iman etmemiz gerektiğini, bunun da kendisinin de bu makama layık olduğunu, bu vesileyle bir daha farkına var, bu olduğunun farkına bu vesileyle bir daha varmamızı ne yapıyor? Sağlıyor. İşte Cenab-ı Allah burada şöyle diyor. Fe al Allahu El-Melikü'l-Hak. Fe al Allahu'l-Melikü'l-Hak. Hem melik hem hak olan Allah yüceler yücesidir. Pek yücedir. Teala fiildir. Ama haber manasına bir fiildir. Şanı yüce Allah'ın, şanı yüceler yücesidir. Pek yücedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bizim dillerimiz onun yüceliğini anlatmaya yetmez. Allah ismi şerifi Esma-i tamamının manasını ihtiva eden bir isimdir. El-Melik her şeyin mutlak maliki, mutlak sahibi, egemeni, hükümdarı, her şeyde dilediği gibi tasarrufta bulunur. kainatı ayı, güneşi, yıldızları, yerin altını, yerin üstünü, her bir şeyi dilediği gibi evirip çeviren ve onlarda tasarruf etmek hakkına sahip olandır. Bununla birlikte onun her türlü işi hakkın ta kendisidir. Onun layık olduğu ve kendisini nitelendirdiği bütün vasıflar, bütün sıfatlar hakkın ifadesidir. Ve o Faraza dilerse abes olacak işler de yapabilir. Fakat abes iş yapmak onun zatına yakışmaz. Onun için o her ne yaparsa, her ne takdir buyurursa, her ne icra ederse, her ne şeriat koyarsa veya koymuşsa, her neyi ne zaman ne şekilde ne keyfiyette yaparsa o hakka ve adalete uygun olarak yapar. Onun hak ile örtüşmeyen hak vasfını taşımayan hiçbir sıfatı ve hiçbir fiili yoktur. Kaderi şeriatı tasarrufları tamamıyla Hakk'ın ifadesi ve Hakk'ın tecellisidir. Hak yalnız O'nun hükmündedir. Hak yalnız O'nun şeriatıyla ortaya kurulur. O'nun şeriatine uygun olmayan hiçbir şey Hakk'ın ifadesi olamaz, aksine batıldır. Cenab-ı Allah bu şekilde her şeyin maliki olduğunu ve yaptığı her bir işin, her bir fiilin, her bir hükmünün hak olduğunu belirttikten sonra Surenin başında hatırlıyorsunuz Tâhâ mâ enzelne aleykel li liteşkâ buyurulmuştu Biz senin üzerine bu Kur'an'ı zorluk çekmen için indirmedik diyordu. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim'in bilhassa uzun surelerinde gördüğümüz bir özellik var burada. Surenin başı ile sonu arasında Kur'an-ı Kerim'in üslubuna uygun olarak fevkalade bir irtibat sağlanır. Böylelikle Hemen bu ayetin devamında bu irtibatı sağlayan ayetleri görüyoruz. Kur'an'dan bahsediliyordu, Resulullah'ın Kur'an dolayısıyla zorluk ve sıkıntı çekmeyeceğinden bahsediliyordu. İşte burada da o söyleniyor, o dile getiriliyor. Kur'an'dan bahsediliyor, bu Kur'an seni yormayacaktır deniliyor. Neyle? Bakın neyle. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَيْ يُقْضَٓا اِلَيْكَ وَحْيٌ Kur'an'ın sana bildirilen vahyi tamamlanmadan önce Kur'an ile yani onu ezberlemek için acele etme. Telaşlanma. Aman bu Kur'an'dan bir harf kaçırayım, bir harekeyi yanlış belliyeyim شتميّم <تصفيق> ديا، غيّر غيّر غيّر غيّر غيّر غيّر غيّر sana vahiy indirilirken dudaklarını, dilini daha doğrusu hareket ettirip durma. Çünkü biz onu toplamak ve onu sana dost doğru okutmak bizim vazifemiz. Onu biz üzerimize aldık. Biz üzerimize aldık. Onu toplamak çünkü göğsünde toplamak, bu hafaza edilmesini sağlamak. Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmeyi sana kolaylaştırmak bizim vazifemiz. Sen ayrıca bu konuda şey etme, sükunetle vahyin huzurunu, vahyin sana verdiği o ilahi şevki, lezzeti tarif edilemez hali ifade yerindeyse sonuna kadar yaşa. Telaşa kapılma. Seni bu yüce, bu ulvi halin zevkini, lezzetini sonuna kadar yaşamaktan veya buna gölge düşürecek herhangi bir halden kendini uzak tut. Sen yorma kendini. Acele etme Kur'an'ın sana vahyi tamamlanmadan önce sen Kur'an'ı alel acele ederek öğrenmeye kalkışma. O bizim işimiz sana onu öğreteceğiz ya bunun yerine bir de şunu söyle ve kur zidni ilme eğer ve Rabbim benim ilmimi artır de eğer bu dünyada gelmiş ve geçmiş bütün insanlar arasında ilme en ihtiyacı olmayan beşer kimdir diye soru sorulsa hiç şüphesiz bu Muhammed Ali Saytül deriz. Öyledir de. Fakat Cenab-ı Allah ona dahi Rabbim ilmimi artır de diye emrediyor. <gülüyor> Ümmet olarak bu gibi emir ve hitapları gördüğümüz zaman kanaatimce biraz mahcup olmak durumundayız. Çünkü biz bu buyruklarla mütenasip orantılı onları gerçekleştirecek şekilde ilme hak ettiği değeri kıymeti vermiyoruz. Vermiyoruz. Uzun zamandan beri biz bu görevlerimizi ihmal ettik. Bir zamanlar bu ümmet, beşeriyetin ilim üstadlarıydılar. Her alanda, her alanda böyleydiler. Bir zamanlar görgüsüyle, bilgisiyle, efendim bana söyleyeyim, bu alandaki gelenekleriyle oldukça köklü ve soylu kabul edilen İngiliz sarayı bile saray adab ve erkanını öğrenmek için çocuklarını eğitilmek için İspanya'daki, Endülüs'teki ...Müslüman saraylarına gönderilir Bunun belgeleri elde mevcut. Edep, terbiye, görgü kurallarını öğrenmeye varıncaya kadar... ...öğrenmek için bunu... ...Endülüs'teki İngiliz kraliyet ailesi çocuklarını... ...prenslerini, prenseslerini... Müslüman saraylara emanet ediyordu. Yani bu kadar ayrıntılara varıncaya kadar ümmet her alanda üstatlığını dünyaya ispatlamıştı. Şimdi ilim sofrasının kırıntıları bile bizde yok. Bu kadar tufaylilik olmaz ki. Öğrencilerle karşılaşıyoruz. Yani bizde de, gençliğimizde de öyle. Ya oğlum şunu da oku, bunu da oku, bu tahsili de yap, şöyle de olsun. Şöyle de hedefler, aman kim onlarla uğraşacak diyorlar. E sen uğraşmasan, ben uğraşmasan, senin kardeşin uğraşmasan, senin emsalin uğraşmasan, kim uğraşacak? 60-70 yaşında, İkinci, üçüncü, dördüncü fakültesini bitiren gavurlar var. İmkanım olsa bir daha okuyacağım der. E, İncil'de öyle bir ayet yok ilan ki. Ne İncil'de ne Tevrat'ta Rabbim ilmimi artır. Yok öyle bir şey. Onların ilk ayeti yaratan Rabbinin adıyla oku değildir. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayeti onlarda yok. Allah'tan ancak alimler korkar. Ayeti onlarda yok. Fakat adeta bu ayetleri onlar yaşıyorlar. Böyle terslik olur mu? Böyle terslik olur mu? Bakınız şu anda bile Onlarda da aynı telefonlar var Bizde de var Herhangi bir şekilde gidin Bir Avrupa şehrinde seyahat edin Tramvaylarda otobüslerde Herkesin elinde Şöyle böyle yastık kadar Kitaplar göreceksiniz Hatta bir eliyle şöyle tutunmuş Öbür eliyle kitabı tutup okuyanları Çoktur Bizimkiler Koyuluşların ne bu yahu? Biz böyle mi olacaktık? Böyle olması gereken bir ümmet miyiz biz? Dinlediği de bir işe yarasa. Bu halimizle biz bu ayetlerin gereğinden gereğini yapmaktan çok uzaklardayız. Sen Rabbim ilmimi artır de diyebilmen için ilim tahsiline yönelmen lazım. Ona yönelmeden bu konuda adım atmadan bu duayı yapma hakkımız yok. Veya bu yolda değilsek bu duayı yapmaya hakkımız yok. Tıpkı yerinde oturup hiç çalışmadan, çabalamadan ya Rabbi çok param olsun diye dua etmek gibi bir şeydir bu. İlim tahsil etmenin, ilim öğrenmenin de esbabı var, yolları var, sebepleri var. Gereklerini yerine getirmeye başlamadan, niyetten başlayarak, halis niyetten başlayarak, ne icap ediyorsa gereklerini yerine getirmeye başlamadan, Rabbim ilmimi arttır, ben sırt üstü yatayım da sen de ilmimi arttır. Yok öyle bir şey. Hele bunca ayete rağmen ilmeyen gözle bakan ve bunu İslam adına yapan gafiller var ya. Bundan daha büyük gaflet olmaz. Adam ne diyor kasidesinde? Bakın, halk kasidesi, abitler, mabitler, zahitlerin söyledikleri şeyler. لَتْقُلْ اِنِّي قَارِي وَلَوْ كَانْ عَنْدِكْ عِلْمِ الْبُخَارِي Halk şivesiyle. Ben okuyan birisi değilim deme, okuyan birisiyim deme pardon. İsterse Buhari'nin ilmine sahip ol. Ne? Okumakla nereye varacaksın ki? Ben okumadan nerelere vardım diyor. Buhari olsa ne yazar diyor. <gülüyor> Sen kimsin ya? Neyine aldanıyorsun? Bu, bu zavallı gurur nereden geliyor? Bukhari'nin ilmini küçümseyecek kadar cahil olan bir insan bu ümmet arasından nasıl çıkar? Çıkmış işte. Bu söylenmiş ve meclislerde coşkuyla tekrar edilmiş. Ve ediliyor maalesef. Allah anlayış olur mu? Allah rızası için. İlme kü küçük bakmak, ilmi küçümsemek, inanın, sefaleti ve zilleti kabul etmenin göstergesidir. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. Onun için, bu ayet-i kerime kadar, ...ilmin önemini vurgulayan, ...ilmin hedefini, ...gayesini ve maksadını ortaya koyan, ...ikinci bir söz bulamazsınız. Yok öyle bir ifade. Vahyin nazil olduğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, ...Cenab-ı Allah hitap ediyor. Ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz, o yüce Resul'e tabi olmak zorunda değil miyiz? Bunda kimsenin şüphesi ve tereddüdü var mı? Peki onun bu ayeti kerimenin işaret ettiği şekilde ilme olan tutkusunun kaçta kaçı bizde var? Kaçta kaçı bizde var? Kimse yaşım başım geçti demez. Bu işin illa resmi kanallardan olması şartı da yoktur. Öyle bir şey yok. 80 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlayabilirsin. Bilmiyorsan başla. Cenab-ı Allah'ın huzuruna Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladım ya Rabbi. Fakat ömrüm vefa etmedi. Geç uyandım. Kısmetim buymuş ama senin huzuruna kelamından hiçbir şey bilmeyen bir kişi olarak gelmek istemez. Bu az bir gerekçe değildir. Kur'an'ı öğrendim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti, seniyyesini daha yakından tanır. Ameli hayatının ahkamını, fıkhını daha iyi bir Hadi bunları bildin. Başka şeyler öğren. İlmin sonu yok ki. İlmin sonu yok. Ve günümüzde ilmin vesileleri de epey çok. O halde Allah'ın huzuruna az ilimle varmamızın hiçbir mazereti de olmaz. Hiçbir mazereti olmaz. Bizim toplumumuzun sosyal vakasının sebeplerini bilmeyen bir insan, gelip kahvehanelerin adamla dolu, insanlarla dolu olduğunu gördüğü vakit, ve boş işlerle uğraşan, der ki ya bunlar unlarını elemiş, eleklerini asmışlar, her şeyleri yerli yerde tıkır tıkır işliyor işte diyecek. Yahu, kahvede pinekleyip, çay üstüne çay içeceğine, Git herhangi bir kütüphaneye. Kitap alacak paran da olmayabilir. Bilmem. Herhangi bir şey. Yani oku. Bir şey öğren. Dünyanın için, ahiret için, şey için. Yani öğrenmemenin hiçbir mazereti olamaz. Hele günümüzde. Hele günümüzde. Boş geçmesin zamanımız. İlim öğrenmek ibadettir. İbadettir. Niyetinizi halis tutun yeter. Ne öğrenirseniz öğrenin. Öğrendiğin her bir mesele, ne olursa olsun konu, seni Allah'a yaklaştırabilecek bir muhtevaya sahiptir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. El verir ki, meseleleri Müslümanca görmesini bilelim, okumasını bilelim. Şimdi, Cenab-ı Allah bundan sonra, Adem aleyhisselam'a atıfta bulunuyor. Diyor ki: "Es-sayyidullah ve la kad ahidnâ ilâ Âdeme min qabl fensiye ve Andolsun biz Adem'e ahit vermiştik yani emir vermiştik. Ama o unuttu. "Ve lem necd lehû azme." Fakat biz Onda bir kararlılık, bir azim görmedik. Neye? Günah işlemek üzere böyle illa günah olduğu için hadi bunu işleyeyim demedi diyor. Bu kararlılıkla yapmadı. Bu çok önemlidir. Günahı günah olduğu için işlemektir azim. Burada kastedilen. Günahı günah olarak, günah bilerek işlemektir. Burada böyle yok. Unuttu diyor. Unuttu. Bile bile o günahın üzerine gitmedi demektir. Onun için öyle hemen ben söyleyeyim bu işin haşa Adem babamız günah işte günahkardır vesaire falan değil. Mecazi bir manadır bu. Hakiki manada Adem Aleyhisselam günah işlememiştir. Bu ayet-i kerimeden hareketlenir için. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? En, an el hata ve nisyano ve mestekre alay hata unutmak ve yapmak için zorlandıkları şeylerin yaptıkları'nın vebali ümmetimin üzerinden kaldırılmıştır hata yoluyla işlediklerini unutarak yaptıklarının ve yapmak için zorlandıkları şeylerin günahı ümmetimin üzerinden kaldırılmıştır. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, daha doğrusu Adem Aleyhisselam bir nebi idi. Tamam mı? Onun için ne demişler? Hasanatul Mukarrabin, Seyyiatul Ebrar. Pardon, Hasanatul Avam, Seyyiatul Mukarrabin derler. Avamın hasenatı aynı şekilde Allah'a çok yakın kimseler, çok iyi kimseler tarafından işlenecek olursa onlar için seyyi eviyle değerlendirilebilir. Adem aleyhisselam bir peygamberdi. Unutmamalıydı. Unutmamalıydı. Fakat buna rağmen biz onun o günahı işlemekte bir kararlılığını görmedik. A diyeceksiniz ki Adem'in nubuati cennette değildi. Doğru. Fakat Adem Aleyhisselam bir peygamber olmak manasında, daha doğrusu Allah'tan vahiy almak manasında, Allah'tan emir almak manasında cennetteyken de emir almıştı. Allah'tan doğrudan emir almanın aslında unutulmaması da gerekiyordu. Fakat unuttu. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam günaha günahtır diye üstüne üstüne giderek işlememiştir. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰئِكَتِ جُدُولِ آدَم فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْل۪يس اَبَا Bir de şunu hatırla ki biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de onlar da iblisin dışında secde etmişlerdi. İblis kabul etmedi. Emre karşı geldi. İşte Adem'in günahı ile iblisin günahı arasındaki fark budur. Müminin günahkarlığı ile kafirin günahı arasındaki fark budur. Adem aleyhisselam unutarak ve günahın üzerine günah olduğunu kabul etmek suretiyle üzerine giderek günah işlemedi. Azim ve kararlılıkla günahı işlemedi. Bile bile o günahın üzerine gitmedi. Fakat iblis Allah'a baş kaldıracağını bile bile büyüklenerek, inat ederek, kafa tutarak günah işledi. Kafir de gerekirse günahını savunarak günah işledi. İsyanını haklı göstererek, zulmünü haklı göstererek, savunarak o günahı işler, o zulmü yapar. Mümin ise çok farklıdır. Mümin günahından üzülür, rahatsız olur, pişmanlık duyar, ilk fırsatta tövbe etmenin yollarını arar. O günahı sürdürmek istemez, Peki buna karşılık Cenabı Allah Adem'e ne verdi? İblis'e karşı onu nasıl uyardı? Fa kulna ya Adem bunun üzerine biz ey Adem dedik. İnne hada adu laka ve Bu ar ya bu mel'un iblis senin de eşinin de düşmanıdır. Sana da eşine de düşmandır. Fe la yukhrijannakuma min el cenneti fe Sakın sizi cennetten çıkarmasın. O takdirde sen bedbaht olursun. Demek ki meşakkat Allah'ın emrine uymakta değil. Meşakkat, Allah'ın emrine uymamanın neticesidir. Allah'ın emrine uymak saadetin ta kendisidir. Tartışılmaz saadettir. Mutluluğun en tatlı, en yüce, en mükemmel halidir. İnne leke en la fîhâ ve lâ te'râ. Allah Allah. Sana biz şunu verdik cennette. Orada ne acıkırsın ne elbisesiz kalırsın. Dolayısıyla giyecek yiyecek için çalışmak, uğraşmak, meşakkatine ihtiyacın olmaz. Ve en ve enke la tazma fiha ve la tadha. Üstelik sen bu cennette kesinlikle susamazsın. Susamayacaksın ve kuşluk sıcağını, öyle sıcağını da çekmeyeceksin. Yani burada sen iç senin için zaman durmuştur. Yaşlanmayacaksın Dünya hayatındaki gibi yaşamayacaksın. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın geldiği cennet zaman zaman gündeme getiriliyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İster doğru ister yanlış İslam ile alakalı günümüzde televizyonlarda sağda solda. Dinlediğiniz gündeme getirilen bütün konular İslam tarihinde zaten tartışılmıştır. İstedikleri gibi sizlere biz bu işi yeni bulduk desinler. Ya bilmiyorlar veya muhataplarının bilmediğini kabul ederek bundan istifade etmeye çalışıyorlar. İşte biz bu kadar alimiz falan. Yok bir şey. Bu ayetler bana öyle geliyor ki asıl bildiğimiz ve müminlerin gitmesi gereken cennet olduğunu gösteriyor. İslam tarihinde büyük büyük alimler öyle şeyde değil. Efendim bildiğimiz müminlerin ölümden sonra gidecekleri cennet değildir diye az değil. Çok. Çok. Yine öbür türlü diyenler de çok. Her birisinin de kendine göre uzun uzun delilleri var. Merhum İbnül Kayyın bir eserinde iki tarafın da delillerini yüzlerce sayfede uzun uzun anlatıyor. Yani boş değil. Böyle diyenler de şey değil. Fakat bunu ben buldum falan yok öyle bir şey. Ya. Deyin ki filan Ali biraz mütevazi olun insanın ilmi. Hakiki sahibine nisbet etmesi veya bilgiyi aldığı kaynaktan öğrendiği kaynağı nisbet etmesi insana gölge düşürmez ki. Aksine bu ilmin bereketidir demiş İslam alimleri. İlmin bereketindendir diyor. İlmi kişinin öğrendiği kişiye nisbet etmesi. Hangi kaynaktan öğrendin? hangim? Çünkü biz böyleyiz. Bize böyle öğretilir. Biz kimsenin malını alıp kendimize mal edemeyiz. Kendimize mal edemeyiz. Ona şu yapın diyor. Dolayısıyla Allah-u Alem ben e işte bakınız burada cennetin niteliği var. Acıkmayacağız. Çıplak kalmayacağız. Susamayacağız. Ve kuşluk öyle sıcağını da çekmeyeceğiz. Bildiğimiz cennetin dışında yani müminlerin gideceği cennetin dışında ...bu özelliklerin bulunduğu bir cennet var mı? Ben bilmiyorum. O zaman o da özel bir cennettir. Dünyada olmayan bir cennettir o zaman. Bir bahçedir. Çünkü cennetin bir adı bahçe. Öyle ağaçları sık... ...zemini, toprak zemini görülmeyen... ...bitki örtüsüyle böyle her türlü bitki örtüsüyle... canlı gayet güzel yer demektir. Cennet o. Bu buyruklar sebebiyle... Allahu Alem... Bunun semavattaki daha doğrusu veya daha doğrusu müminlerin ölümden sonra gidecekleri, Rabbim bizi oranın ehlinden eylesin inşallah, Amin. gidecekleri cennet olmalıdır diye düşünüyorum. Wallahu alem. Fesvese vesvese şeytan. Derken şeytan ona vesvese bıraktı. Burada... Mesela uysvisu fi suduril nas deniliyor değil mi? İnsanların kalplerinde vesvese bırakır. Ama burada burada fevesvese ileyhi fi ile yani ileyhi kullanılıyor fi yerine ileyhi kullanılıyor. Bu şunu anlatıyor. Şeytanın cennete girmesi yasak. ...uzaktan ona telkinde bulunuyor. Vesveseyi verebiliyor. Aynı zamanda böyle olması... ...şeytanın da uzaktan uzağa insana... ...vesvese verebilecek bir gücünün... ...olduğunu bulunduğunu da gösteriyor. Bizler... ...gördüğümüz şu maddi kainatı aşan... ...Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği... ...bir kısmını bildiğimiz ve bir kısmını bilmediğimiz... ...haber verdiklerine de... ...inanmak durumunda olduğumuz... ...göremediğimiz güçlerin varlığına iman etmek zorundayız. İşte burada bu oluyor. Nitekim her birimizde de vesveseler... ...kötü eğilimler, iyi eğilimler de vardır ve yaşıyoruz. Peygamber a.s. buyuruyor ki... şüphesiz meleğin de bir limmesi yani... Adem oğluna bir telkini vardır. Şeytanın da bir limmesi yani Adem oğluna bir telkini vardır. Dolayısıyla şeytanın vesvesesinin önüne kapıyı, kulaklarımızı tıklayacağız. Kulaklarımızı meleğin telkini karşısında da kulaklarımızı, antenlerimizi, kalbimizi ruhumuzu açık tutacağız. Ne vesvese eyledi? Vesvesi neydi? Vesvesesi neydi? Kale ya Adem Ey Adem dedi Hel edulluke ala şecaretil koldi ve mulki illa Ey adam ben sana ebedilik ağacını ve sonu gelmeyecek bir mülkü göstereyim mi dedi. Fa min Derken her ikisi de o ağaçtan yediler. Şimdi burada Şeytan önce ve Havva annemizi kandırdı. O da Adem'i kandırdı diye bir mana var mı? Yok. Hiçbir kıssanın, Kur'an-ı Kerim'deki Adem aleyhisselam ve İblis kıssasının hiçbir yerinde Havva annemizin Adem babamızı kandırdığına dair en ufak bir işaret. Bu anlatım Tevrat'ın anlatımıdır. Yahudiliğin anlatımıdır. Budur. Buna dikkat etmek lazım. Halkımızda hep bunu anlatıyor Allah. <gülüyor> Kimse demiyor ki ya bunu Kur'an'dan bir tepkik edelim. Bu işin kaynağı Kur'an. Kur'an'la test edelim demiyor. Yok öyle bir şey. Ben görmedim. Bütün Adem Aleyhisselam kıssası bakın hiçbir kıssada, hiçbir yerde Adem'in da pardon iblisin önce Havva annemizi kandırdı, sonradan onun da Adem Aleyhisselamı hadi teşvik etti gel bakalım falan öyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Fakirlerin <gülüyor> ha önce Adem önce Hawayedi de yok kim yedi önce bilmiyoruz belirtilmiyor İkisi de ondan yediler diyor. Önemli mi kimin önceydi? Hiç önemli değil ki. فَبَدَتْ لَهُمَا Halbuki sen çıplak kalmayacaktın demişti, o ağaca yaklaşmamalı şartıyla. Demek ki şeytan Allah'ın emrinin aksini veriyor. Bu ağaçtan, yasaklandığı ağaçtan yerseniz, o zaman ebedilik ağacını elde edeceksiniz, ebediliği elde edeceksiniz. Sonu gelmeyecek, bir mümkünüz olacak diyor. Halbuki ondan yer yemez, derhal edep yerleri, avretleri açılmaya, görülmeye başladı. Haya insanda fıtridir. Onu katletmek için asırlardır, asırlardır uğraşıyorlar. İnsanlıktan kaldırmaya çalışıyor. Çünkü haya ve edep, beşeriyete hakim olursa bugün Yahudiliğin, Siyonizmin, ticaret alanlarının bir çoğunun çarkı işlemeyecektir. Kadın ve fuhuş ticaretinden çok affedersiniz tutunuz, kozmetik sanayine varıncaya kadar Modalara, bilmem nelere, şunlara, bunlara vesairelere varıncaya kadar. Bunların hepsi çarkları Yahudi tarafına ümmetin Müslümanların insanların sermayesini taşıyan, maddi gücünü taşıyan, onların lehine kurulmuş işleyen şeytani çarklar. Bunun üzerine ne yaptılar? Onun için haya, edep, biz tabi İslam'ın istediği, tayin ettiği, belirlediği, öngördüğü haya ve edepten bahsediyoruz. Bunun üzerine hemen edepleri, hayaları devreye giriyor. Fıtri edep, fıtri aya devreye giriyor. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِوَرَقِ الْجَنَّةِ Cennet ağaçlarının bahçelerini birbirlerine ekleyerek avret yerlerini örtmeye başladılar. Ve asâ Âdemu rabbehu fe'avâ. Böylece Adem Rabbine isyan etti ve haddi aştı. Ama ثُمَّ جْتَبَاهُ رَبُّهُ Sonra Rabbi onu seçti. Fetebe aleyhi tevbesini kabul etti. Ve hede ve onu doğru yola iletti. Beşeriyet icabı her zaman yanılabiliriz. Şeytanın telkinlerinin etkisi altında yanlışlıklar yapabiliriz. Hatalarımız olabilir. Her bir hata aslında önümüzde müstesna bir kapı açar. O hatanın benzerlerini yapmışsak daha önce öncekilerin de imha edilmesini sağlayacak bir tövbe kapısını önümüzde açar. Onun için hatalardan değil, hataları sürdürmekten ve tövbe etmemekten korkmalıyız. İlk fırsatta her bir tövbe, mümini her zaman için yeniler, tazeler. Tövbe edenin de Allah tövbesini kabul eder. Üç şey vardır ki diyor aleyhissalatü vesselam, İnsanı anasından doğmuş gibi önceden yaptıklarını imha eder yok eder. Müşrikken mümin olmak, iman imandan önceki bütün günahları siler. Hacı mebrur, Allah tarafından kabul edilmiş usulüne göre yapılmış bir hac ve tevecibe. Şartlarına uygun yapılan tövbe. Cenab-ı Allah bizleri tövbe edenlerden ve tövbe ederek arananlardan eylesin. Amin. Devam ederiz inşallah.